1874 numaralı konu Besmele ile içtiği zehirin Halit bin Velid'e tesir etmemesi Evet Halit bin Velid Hire'ye geldiğinde Acemlerin reisine misafir oldu Müslümanlar ona bu Acemlerin seni zehirlemelerinden sakın dediler Bunun üzerine Hazreti Halit bana zehir getirin dedi getirildiğinde de Bismillah diyerek onu içti ama zehir kendisine hiçbir zarar vermedi